Evet hocam. Yerde bulduklarımız helal mi? Bizim mi? Yani bunu söyleyen hoca değil zaten. Hoca olamaz. Biraz hırsızlık meyli olan, çalma kabiliyeti olan bir kişinin bir sözü olabilir bu. Şöyle tarihte bir olay anlatılır. Bir kişi bir arazi satın almış. Oradan bir küp çıkmış. Şimdi günümüzle bir bağlantılayalım. O küpü Araziyi satan zata vermek istemiş araziyi alan. Araziyi satan kişi de hayır ben orayı sana sattım. Dolayısıyla küp benim değil. Böyle kavga başlamış. Şimdi günümüzde böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ya yani Piyango için millet neler yapıyor? Şu böyle bir hassas dönem. Yani araziyi satın aldınız içinde küp çıktı sahibine. Daha doğrusu satın aldığınız kişiye vermek istiyorsunuz. Gerekçeniz ne? Çünkü küpün orada olduğunu bilerek size satmadı. Karşı tarafta diyor ki hayır ben burayı sana sattım dolayısıyla senin. Böyle bir hassasiyetiniz varsa o dönem asrı saadettir. Mutluluk asrıdır. Ancak ne bulursanız alın. O helaldir deniyorsa o günümüz asrı oluyor. Hırsızlık asrı. Dolayısıyla bu dönem huzur asrı olmaz Bulduğunuz şey sizin değil bir defa değil mi? Birisi düşürmüş. Kıymetli, kıymetsiz neyse. Yapacağınız şey sahibini bulmak. Bulamadınız. Yetkili birimler var. Onlara götürür teslim edersiniz. Hadi o da hiç mümkün olmadı. Bir müddet bekletirsiniz. Efendim sahibi çıktı çıktı çıkmadı. Bir fakire onu ne yapmanız lazım? Tasadduk etmeniz gerekiyor. Buna rağmen geldi daha sonra sahibi. Sizden istedi onu, onu ödeyeceksiniz. Yani vaktinden önce verdiniz çünkü. Yani böyle e, kitapta hassas şeyler yazıyor. Buna rağmen birisi diyorsa ki bulduğun şey senin. E, bu farklı bir zihniyet. Yani kapitalizmin biz Müslümanlar üzerine yüklediği bir zihni bozulma, tefessüh halidir. İnşallah bundan içtinave ve uzaklaşırız. İnşallah hocam.